Devdikleri zorudur. Atölyezin büyük evet. Atölye bir tarihçidir. Atölyezin yani büyük bir tarihçidir. Büyüklerinizi tanıyalım. Seversin sevmezsin. O ile karışma ama okuyun, öğrenin. Hakkını öyle verin. Benden duyduktan, ondan bundan duyduktan sonra göre Okuyun, bilin. Ona göre hakkını verin. Hakkını verecek verin. Kötüse kötü değil, iyiyse iyi derin, iyi derin. Bunlar hep olmuş şeyler. Yani. Bu Atatürk'ün birinci ilk konuştuğundan öbür trafaklar var orada ezer. Orada Fatih hakkın hakkında çok ağır kılınlığıyla konuşmuş. Sen demiş, bugünkü günde konuşuyorsun. O o o hâse olarak 500 sene olmuş. O güne göre konuş. Bir de böyle bir şey olmuş. Ha, Hazreti Peygamber'in Uhud Harbi'ndeki şeyini bir böyle nasıl akşam toplantı oldu, Hz. Hazreti Peygamber'in Uhud Harbi'ndeki şeyini tenkit etmiş. A -a -a Askeri ne yazalım ona. Tenkit etmiş. Ha, Uğud Harbi'nin planı çizmiş. Hazreti Muhammed doğrusunu yapmıştır. Ama etrafındaki buna kalkılmamıştır. Bu bir deha. Bu bir deha. O bize bir Allah'ın rahmeti ortadan gelmiş. Onun değerini bilelim. Kendileri muhbuk mu mu mu mu katil yani eden, savaş eden, dövüş eden, nereden o yana da Vurdukları o zulümden dolayı bir mukabele harbe izni verildi. Karşını verin diyor. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye devletle kemaliyle kadirdir. Allah o mukabele edenlere de yardım etmeye muhteşemdir, kadirdir. Kendi en en yükseklisi de kadirdir. Onlar yani müminler haksız yere ve ancak Rabbimiz Allah'tır diyorlar diye yurtlarından çıkarılmışlardır. Hazreti Peygamber ve arkadaşlar biliyorsunuz Mekke'den hatta Hazreti Peygamber gizlice çıktı. Öbürler de eza e, e, e, cepha ediyor diye. Onlar da çıktılar. Daha evvel e, Habeşistan'da gelenler vardı. Hazreti Peygamber'in emriler. Giden emriler. Allah bazı insanların şerrini Değer vasıl ile def etmeseydi, insanın, alan bir şerle, Onları başka insanlar vasıtasıyla, onların başka insanları kullanıyor, o şerleri def ediyor başlarından. Doğrudan yapmıyor, varsa kullanıyorum. İşlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar. Diğer dili Hristiyanların manastırlarından bahsediyor. Orada da Allah'ın adı çok anılıyor. giriş eder. Havralar muhakkak ki yıkılıp giderdi. O şerlere başka insanlara bahsediği oradan uzatlaştırıyor. Ya papazlar bahsediği, ha hahamar bahsediği neyse. Onlardan hedef ediyor. Dinine yardım edenlere elbet yardım. Allah da yardım eder. Bakın burada sadece Müslüman da bahsediyor bir Hristiyan dinine yardım edecek. O da yardım edecek. Bir Yahudi Havrasına yardım edecek. O Allah Allah da Allah'a yardım edecek. Şüphesiz ki Allah kavidir. Allah sağlamdır. Yegane garip olur. Hiçbir şey karşısında Allah mağlup değildir. Gariptir. Onlar o müminlerdir ki eğer kendilerine Yeryüzünde yüzünde bir iktidar mevkii verirsek, geldi yerde hakim oldu. Doğru doğru namazı kılarlar, zekatı veriller, iyiliği emrediller, kötülüklerden bazı geçirmeye çalışırlar. Bütün umurun akibeti umur, yani devlet erkanının, yani bütün devletin e, şeni görenler, iyili görenler, ona faydalananlar. Hakkı ve dinahiyat Allah'a racidir, Allah döner. Kafirler seni tekzik ediyorlarsa, yalanlıyorlarsa, tekzik yalanlamak demektir. Ediyorlarsa onlardan evvel Nuh kavmi, Ad-Seud kavimleri, İbrahim kavmi, Yud kavmi, ve Medyen yaranı. Medyen şey, Kızıldeniz'in küçük kulağının üstüne bulunmuş bir şehir. Medyen'deki insanlar yani o şehrin yaranı, büyükleri de peygamberlerini tekzip etmişlerdir. Musa dahi tekzip edilmiştir. Şimdi Hazreti Peygamber'e Allah'ın kendisine vahyetti şeyleri insanlara ediyor. Fakat onlar bunu umurunda değil daha da geçiyorlar. Yalan söylüyor. Eskilerin mazlumlarını an anlatıyorsun. E e hani azap gerçekti berber asabını bir görelim falan diyeten de Hazreti Peygamberle bir de yani e tabiri caizse daha da geçiyorlar. Hadi hemen şu şu, şu anı dünya bastın falan gibilerden ona ala geliyorlar Hazreti Peygamberi. Onda onu üzüyor. Ne güne peygamber de olsa insan üzülüyor. O da diyor ki Allah ona, Allah ona hani üzülmesini de üzülmesini de arzu ediyor. Buna sadece sen e, duçan olmadın. Hazreti İbrahim de oldu, Hazreti Nuh da oldu, Hazreti işte, işte diğer e, peygamberler de oldu. E, orada kavimleri anıyor. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi. Bütün bunların peygamberi de senin uğradığın şeyler uğradı ama sen bunlara hani peki üstüne düşme. Bunlar bir e, geçiş yeri en sonunda garip olacak gene sensin. Onu teselli ediyor Allah peygamberine. Musa dahi kezim edilmişti Fatih Musa. Büyük peygamberlerdendir. Resul peygamberlerdendir. Yani kitabı olan peygamberlerdendir. O dahi tevzif edildi, yalanlandı diyor. Yunus'un çok yakın tanıdıkları tarafından dahi yalanlandı. Nihayet ben o kafirlere okubet, okubet kötülük, ukubet hususunda bir mühret verdim. O kafirlere yaptıkları kötülükler için bir zaman tanıdım bakalım ne yapacak, ne yapacaklerini. Bir diyor yapacaklar ama gene de onlara o fırsatı veriyor. Bir şey bahsediyor. Mesela Verdim de sonra onları yok yok yok verdim. Yok tuttum. yakaladım. Bak benim inkarım beni, beni inkar edenlerin inkarı olmuş. İnkar değişiklik. Orada şey yapmayın, inkilap, çoğumuz, inkilap deriz, yanlış, inkilap köpek demektir, inkilap köpek, inkılap, ınılacak. In, ın, ın. Bunu hepimiz e, bir ağaçtan ile inkilap deriz, yanlıştır, inkilap köpektir, İnkilap değişiklik, bak ben, beni inkar edenler, ben nasıl değişebilirim? Evet sana mühlet verdim ama sen bu mühleti kullanmadın, niyeti kötü kullandın Ben de sana bu tanıdığım mühleti aldım ve seni dert ettim, cezayı verdim. Nice Evet, nice memleketler vardı ki halkı zulümde devam edip dururlarken bir onları mahve, helak etti. Zulüm yapma yapmayın ama. Devam ettiler, nihayet onlara felaket ediyor. Çünkü bugün işte Roma diyorlar, Roma. Şöyle fakülterde Roma, işte bir derslere hukuk okunuyorlar. Roma hukuku başına aşağıya, ezra-i cefa hukuk. Bugün Roma'dan hayvan. Roma bir şehir olasın, kalbi bitmiş. Buna dair ne, neler daha, neler neler... neler, neler aklıma giremiyor bu büyük şehir büyük bir devlette ama kıyılı köşe kalmış ne zalimler vardı ki onlardan buraya eser yok atları bile bırakılmış unutulmuş hatta hatta işte de şey yapayım şu şey müzesi var ya Aykoloji müzesi var topkoy orada. üst katın arkına katarın geniş bir mermer var mi? Orada indiğin sağ tarafta iki tane kralın mumlası var. Orada ben onların başında durdum. Şu kral mı kral diye yazıyorsun diye. Durdum bir haline durdum dedim. Yani senin bir emrinle, bir parmak binlerce insan öldürdün. Kestin, astın, kestin, gece canan kıydı, ne aynı ailelere dağıttın ne şuna bak. Şimdi benim karşımda hareketsiz, kestin, bir hücüs. Nerede o sahteciliğin kaldı mı? İsim bir anlatmıyor. Ama bunun yanında bunu aksin yapanlar nece insanlar mı isimlere halen yani saygılanıyor işte işte işte işte gayrı işte, işte, işte, peygamber İsa Nebelacı Hacı Bayan işte niye diyor? Göreceğimle bunlar saygılanıyor. Demek ki bunlar o kötülükler yapmayan insanlar. Böyle şeyin ortasına gitti, bunlar bunlar de, devam ediyor. Biz onları mahvu, helak et. Yani kötülükler helak et. Şimdi duvarları, tavanlarının üstüne çökmüş, hıfızsız kalmıştır. Nice saraylar, evler, köşkler. O şeyden mahvu, helak edilmiş. Çökmüş o satana gitmiş. Gezin. Zaten söylüyor Allah, gidin, gezin, dolaşın diyor, bakın bunları, Eski kavimleri görün, onlardan ibret alın. Onlar şahittir. Şahittir. O yerler ve biz nice kuyuları muatta bıraktık. Kuyular, kör kuyular hali, suyu gitmiş. Sadece kuyu haline gelmiş, Büyük çukur haline gelmiş. Nice yüksek sarayları bomboş bıraktık. Var mı saraylar bugün? Hani ne diyor musunuz? Piro bunların sarayları, Yemen'deki saraylar nedir? Hatta fakir e, şeyde İran'daki persopos'u gördü, persopos'u gördü. E, sadece haramere kalmış, direklere kalmış, Böyle, neden işte salonlar var ama tavan yavaşça, in jingle, müşteri bekliyorlar, duvar falan denen kalmak var. Duvarlara Arapça yazılar kazınmış, Onu, Araplar da o sarayı kullanmış fakat bugün üpstü çöl orada kalmış bir yer, biraz da polis serayı, şiirlerden. Onun yanında şiirler şeydi, ne mi şey? Bahar dediyor. Hiç de yer yüzünde gezip dolaşmadınız mı ki? Bari bu sebeple düşünerek karabileri bu süreçte işleyecek. Kulaklara malik olsunlar. Gezip dolaşmadınız ama bari dinleyin. Kulaklarınızın bunlara böyle şeyler varmış diye. Madem görmediniz, bari duyun. Böyle şeyler varmış diye işte nereden önceden. iyi niyet miydi tabi. Mi? Yani o cevap düşürdü buldu diye bakmayın. İyi niyet ederdir. Kötüyse kötü başka ama bir eser bırakmış. O Öser'e saygı o Öser'i bırakan insandır, insan hakları, insan zevkidir, ama kötüsü, cezasını çekti, ama eser gelinde fakat hakikat şudur ki, yalnız maddi gözler kör olmaz, insan gözleri, şu gözler görmeyebilir, kör olur Allah i̇şte koru, Allah Allah tümseye vermesin, gördü fakat asıl sininelerin içindeki şu göğüsümüzün içindeki kalpler kö, o kalplerin kör olması, kalplerin kör olması, gözlerin kö olmasından daha kötü. Allah ne diyor? Biz onlara bakarlar, görmezler, işitirler, duymazlar. Biz onların kalplerini mi görmüştük? O kalplerde o heyecanı duymaz. Dönmezler etrafı, zalimler de vuruyor, yani kendi birliklerinin tebislerinin içine giderler. Senden başkalarına çatacak azabın çabucak gelmesini isterler. Senden başlarına hani alay ediyor, hani sen hep azaptan bahsediyorsun, i̇şte kıyametten bahsediyorsun. Hadi gelsin bakalım o senin bahsettiğin azap, onu söylüyor. Yani, Hazreti peygamberlerle ve diğer peygamberlerle tava ediyorlar. Kur'an onları anlatmakta bu. Ha. Allah, Allah tehditinden asla caymaz. Allah bir şey söylüyorsa Allah mutlaka yap ama sana biraz teyhir eder. Teyhir <gülüyor> eder. Hatta e, sol tarafta senin günahlarını gezen meleğin meleğin şeyleri, günahlarını bir gün sonra gör, okur. Saat altın hemen okur. Yani o seni iyiliklerini yazan, o kuluma Sol edildikten. Soltağdaki yani kötü haberlerinde bir gün soru yatar. Belki bir şuan olmuştur. Özür diler bir onu bırakır. Hakikat Rabbinin indiğinde bir gün sizin sayacaklarınızdan bin yıl gibidir. Bizim, bizim bin yılımız Allah indiğinde Allah nezdinde bir bir gün. Bizim bin yılımız Allah nezdinde bir gün. Şimdi şurada biz zamanı zaman alırmıyoruz. Ancak zamanı ölçüyoruz. Başka bir şey gün diyoruz. Gün. Niye gün? Gün demişiz. Evet, elektriği görmüyoruz ama tutunca çarpılıyoruz. Elektrik var görmüyoruz ama ölçüyoruz, değerlendiririz. Şimdi da öyle. zaman bana kim, kim tarif edebilir? Var mısın böyle büyük bir fizikçi falan? Zaman tarif etsin. Ben zaman işi anlayabilmiş değilim. O konuda zaman hakkında birçok kitap okudum. Hepsi benim bildiklerimi bana anlatıyorlar. Ama zamanı değerlendirir. Evet, ölçülendirir. Nasıl öğrettiriyor volttur, amperadır, ondur falan diye değerlendiriyorsak zamandır, gündür, aydır, yıldır falan diye değerlendiriyorsak zaman, zaman ne? Hiç kimse bunun cevabını... Herkes bir tarif etmiş hiçbir zamanı bana... bana tam diyor, Çok da merak ettim zamanı. Sormazım, kimse de kalmadı. Zamanı bana kimse tarif edemedi. Etsinler, onların eline koydu. Ha, bunun gibi işte. Biz gündür, aydır falan diyoruz ama bizim bin yılımız, bir insan yani bin yılda on beş nesil geçer eğer yetmiş beş yılı dersek on beş geçer ama Allah indiği o, o, o bir... Yani bir gün sizin sayacağınız sana bin yıl gibi de Halkı sizin gibi durumuna devam edip dururken kendisine münivet verdiğim nice memuri vardır ki ben onları nihayet azabımla yapıladım. Yap, Dönüş ancak banadır. Burada çok katil bir şey var. Allah ben, ben zamirini kullandım. Ancak Kur'an-ı Kerim'de ben zami, pek az yerde kullanmıyor. Burada böyle, bunu kullanıyor. E, e, ender yerden bir dönüş ancak bana diyor. diyor. Bize demiyor. Bir çöpe, biz biz biz zami kullanıyoruz. Ama bazı ver, ender yerlerde de ben kullanıyor Allah. Belki Allah'ım, benden korkum. De ki, ey insanlar. Ben size ancak tehlikeleri apaçık anlatalım. Allah bana vahy ediyor. Ben de size anlatıyorum. Yani benim sizden bir farkım yok. Ben de yatıyorum, uyuyorum, yiyorum, içiyorum, geziyorum, tadıyorum. Ama bana Allah'tan vahiy geliyor. Benim sizden farkım bu. Hatta Peygamber hep bunu, bunu söylüyor. İşte iman edenler güzel güzel amel ve Hareketlerde bulunanlar maafiret yani ve bitmez, tükenmez yızık onlarındır. Allah bu kişileri de mahdi Ayetlerimizin akılları incelletle iptali bizim olan ayetlerini, kendi akılları bu yanlış bu doğru diye işte bunu yaparım bunu yaparım diye de, kendi kendi iş bu sözünde birbirini aciz bırakacak bir halde. Hesat yarısına koşan, yarışına koşanlar e, gelince onlar da çok alevli ateşin cehennemi yani Onların onlara evet. mensup olanlardır. Burada bunu bırakalım. 51. ayet bitirdi. Yeri Hesat'te 15-20 ayet kaldı. Onları da inşallah haftaya bitirir. Haftaya Şeytan ayetlerinden başlayacak. Yani hazırladım ama haftaya da konuş şey yapın da zamanınızı yalınmıyorum. Şeytan ayetinden başlayacak. Hani cümüşlük şeytan ayetleri var ya onlardan başlatmış. Bu an çocukta burada soracağınız anlaşılmayan bir yer var mı? Bizim en farklı.